Eşhedü an la ilahe illallah allahu vahdahu la şerikele Ve eşhedü anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu Ya eyyuhallazine amanu attaquوا allaha haqqa tukatih Ve la temutunna illa وأntum muslimun Ya eyyuhallazine amanu attaquوا rabbakumullazine khalaqakum min nefsin vahideh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 Evet muhterem kardeşlerim Geçen hafta Başlamış olduğumuz Güzel ahlak Konusuna inşallah Bu haftada devam ediyoruz Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü Aleyhisselatu ve Selam'ı ederek Onu överek İnnekel ala Kulqin azim Ey Muhammed Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin buyurmuştur. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatı boyunca bunu hayatında yaşantısıyla, sözleriyle, amelleriyle bunu en güzel şekilde yerine getirmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle biraz önce okuduğumuz ayeti kerimesinde onu tezkiye etmiştir. Ve sahabelere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından sorulduğu zaman Bakınız Ayşe Anamız Radıyallahu Anh'a ne diyor? Muhakkak ki onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı tamamen Kur'an'dı. Yani Allah Azze ve Celle'nin emretmediği hiçbir emir yoktu ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o emri yerine getirmemiş olsun. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de yasakladığı hiçbir yasak olmamış olsun ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ondan uzak durmasın. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın talebeleri olan sahabeler de neydi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmışlardı. Enes Radiyallahu Anh'u, kendisi Khadim-ül Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam sıfatını almış bir sahabe. Yani Allah Resulü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ensar topluluğu Medine'li Müslümanlar ne yapıyorlardı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir takım hediyeler takdim ediyorlar. Enes radıyallahu annesi ise verecek bir hediyesi olmayınca 10 yaşındaki Enes radıyallahu anh'ı getiriyor ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Ey Allah'ın Resulü bu benim oğlumdur sana hizmetkar olsun senin hizmetkarın olsun diyerek teslim ediyordu. Ve Enes radıyallahu an 10 yaşından ta ki 20 yaşına kadar yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatına kadar Allah Resulü aleyhissalama hizmet etmiş Hadim-ül Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sıfatını almış bir sahabe. Bakınız bu sahabe Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ahlakı sorulduğu zaman nasıl cevap veriyor? Diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselama on yıl boyunca hizmet ettim. Ve hiçbir zaman bana öf bile demedi. Önemli bir iş buyurduğunda ve ben onu yapmadığımda kesinlikle neden bunu yaptın diye bir söz söylemedi. Veya bir şey yaptığımda da Niye böyle yaptın diye bir söz Söylemedi Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına Bir örnek olarak Neydi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Her zaman kendi Sahabesine karşı tebessümle Karşılık veren bir insandı Yüce bir şahsiyetti Hatta Amr İbnül As Radıyallahu Anhu Diyor ki ben Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı ne zaman gördüysem hep bana tebessüm ediyordu. Hatta öyle anladım ki sahabe içerisinde, insanlar içerisinde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın en çok sevdiği kişi benim. Ve bir gün cüret ettim ve dedim ki ey Allah'ın Resulü insanlar içerisinde en çok sevdiğim kimse kimdir? Ebu Bekir'dir. Peki Ebu Bekir'den sonra kimdir? Ömer'dir. Sonra kimdir? Osman'dır. Ve diyor ki Amr i̇bn As, vallahi diyor bundan sonra ileri gitmeye korktum. Ve bu soruyu sormaya da pişman oldum diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına, yüce şahsiyetine bakın ki, tebessümüne, insanlarla olan muamelesine, ahlakına, her insan yani onu kim gördüyse, onunla kim yaşadıysa, onunla kim oturup kalkmışsa, muhakkak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi çok seviyor. Veya insanların en çok insanlar içerisinde en çok sevdiği kimse benim şuuruna, tefekkürüne ne yapıyor? Hemen dalabiliyor. Peki biz bunları neden anlatıyoruz? Veya Allah Resulünden Allah Azze ve Celle bizi Resulünü tezkiye ederken Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dan bu tür haberler gelirken ne diyor? Muhakkak ki Resul'de sizin için ne vardır? En güzel örnekler vardır. Peki Allah Azze ve Celle yine Kur'an-ı Kerim'de sahabeden bahsederken onlar gibi iman etmedikçe derken aynı zamanda bütün ahlaki kurallarında ne yapıyor? İçine alıyor. O yüzden bizim de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla dolayısıyla Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamız gerekiyor. Şimdi muhakkak ki güzel ahlak dediğimiz zaman çünkü ahlak isminin başına ne ve getir muhakkak güzel ismini sıfatını getirmek zorundayız. Çünkü ahlakın kötüsü de var mı? Evet. Kötü ahlak da var. İnsanların sevmediği, insanların tiksindiği, insanların kaçtığı ahlak da var. O yüzden İslam Kur'an ve sünnet ne yapıyor? Güzel ahlakı öğütler. Güzel ahlak hiç şüphesiz Olgun ve Allah. samimi müminlerin özelliğidir. Buyuruyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ ا۪مَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا Muhakkak ki imanı en mükemmel olan mümin ahlakı en güzel olanıdır. Yine buyuruyor aleyhissalatü vesselam خِيَارُكُمْ ahasinukum اَحْلَاقًا Sizin en iyileriniz, sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Yine buyuruyor ki: "Eftalul müminin ahsenuhum hulquhu." Müminlerin en üstünü, en iyisi ahlakı muhakkak en güzel olanıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın gerçekten güzel ahlaka, ahlakının güzel güzel olmasına dair hassasiyetini biz daha önce öğrenmiştik. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle'ye dua ederken bile ne yapıyor? Ahlakın güzel olanını istiyor, talep ediyor Allah Azze ve Celle'den ve onda da ayaklarını sabit kılmasını istiyor. Muhakkak güzel ahlakın bazı neziyetleri vardır. Güzel ahlak cennete girmeyi cennete girmeyi sağlayan amellerden bir tanesi. Ki güzel ahlak Cennete ve firdevsül a'la dediğimiz en yüce cennete girmeye vesile olan amellerden bir tanesi. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ben haklı bile olsa tartışmayı bırakan kimse için cennetin kenarında bir köşk verileceğine kefilim diyor. İkincisi şakayla olsa bile yalanı terk eden kimse için cennetin orta yerinde bir köşk verileceğine dair kefilim diyor. Ve yine ahlakını güzelleştiren kimse için de cennetin en üstününde, en üstün yerinde bir köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Birincisi nedir? Tartışma anında. Çünkü cedel Müslümanlar arasında hiçbir zaman ne yapmamıştır, hayır getirmemiştir. Her zaman ayrılığa neden olur. Pehlivan kimdir bilir misiniz? İşte müsabakada bir güreşte tuttuğunu deviren kimsedir. Hayır. Pehlivan o kimsedir ki kızgınlık anında nedir? Sinirine, öfkesine hakim olabilen kimsedir buyuruyor Allah Ressalat. Şimdi tartışma da böyle. Haklı bile olsa, tartışmayı terk ederse ki nedir? Gerçekten nefse ağır gelen şeylerdir bunlar. Siz birisiyle tartışıyorsunuz. Gerçekten o konuda yüzde yüz haklı olduğunuzu bildiğiniz halde sırf tartışmanın sonunda şeytan her iki tarafla oynamasın diye ne yapıyorsunuz? Tartışmadan uzak duruyorsunuz. Ne diyor Allah Resulü Selam? Cennetin kenarında bir köşk verileceğine kefilim diyor. Ve ondan sonra şakayla olsa bile yalanı terk eden kimse. Ne vaat ediyor? Neye kefil oluyor Allah Resulü Selam? Cennetin orta yerinde bir köşk. Bakın bugün gerçekten yalan bir toplumu ifsad eden bir toplumu bozan ticareti, komşuluk ilişkisini karı koca ilişkisini yani e, sosyal ilişkinin adına ne kadar varsa hepsini hasara uğratan hepsini bozguna uğratan en yüce sebeplerden bir tanesidir yalan dinimiz ne diyor? şaka bile olsa ne yapacaksınız? yalanı terk edeceksiniz çünkü kişi şaka olduğunu bildiği halde yalanı alışırsa, dili bunu söylemeye alışırsa muhakkak ne yapacaktır? ciddi bir e, ortam olduğunda bir şey gündeme geldiğinde yine ağzı ne yapacaktır? Dile e, dili yalana alıştığı için kolayca yalan söyleyebilecektir. Baba burada oturuyor. Telefon çalıyor veya kapa çalıyor. Babasına oğlu diyor ki oğlum git evde yok de. İşte kendi yalan söylemese bile çocuğunu ne yapıyor? Ufaktan fıtratını bozarak Allah korusun daha o yaşta yalana alıştırıyor. Şaka bile olsa Yalanı terk eden kimseye cennetin orta yerinde bir köşk verileceğini ben kefilin buyuruyor Allah Resulü Selam. Daha sonra cennetin en yüksek yerinde bir köşkünüzün olmasını ister misiniz? Öyleyse ahlakınızı güzelleştirin ki ne, nedir? Size cennetin... orta yerinde bir köşk verileceğine kefilin buyuruyor Allah Resulü Sallallahu Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh, onun rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam su ile Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam an اكثر ما يدخل الناس الجنه. Sahabenin kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sorduğu soruya bir bakın. Veya içinde bulundukları o hemmi, gammı, gayeleri amaçlarına bir bakın ki ne tür insanlar olduklarını nasıl insanlar olduklarını gayelerin amaçlarını ne olduklarını sordukları sorulardan ne yapabiliyorsunuz çok güzel anlayabiliyorsunuz. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a insanların en çok cennete girmelerine sebep olan şey soruluyor. Yani bizden cennete girelim en çok cennete girmelerine sebep olan şey ne, amel ne? Yani biz de ne yapalım da cennete girebilelim? Diyor ki Allah Resulü Selam Allah'tan takva Yani Allah'a karşı takva Ondan korkup sakınılma Ve sonra da nedir? Güzel ahlaktır buyuruyor Allah Resulü Selam Peki sahabe bunu sorarak Yani nasıl ki cennet hak ise nedir? cehennem daruluyor. Peki insanların en çok cehenneme girmelerine sebep olan şey nedir? Ey Allah'ın Resulü dediklerinde nedir Allah Resulü Selam? İki dil arası ve iki bacak arasıdır buyuruyor Allah Resulü Selam. O yüzden insanların yüzün suyu yüzüstü cehenneme atılmalarının en büyük iki sebebi vardır ki bu da ne diyor? İki dil arasındaki ve iki bacak arasındakidir buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Yine güzel ahlak Allah Azze ve Celle'nin kulunu sevme sebebidir. Buyuruyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani sizler güzel ahlaklı olursanız, ahlakınızı güzelleştirirseniz, Koran ahlakıyla, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlanır, ahla, ahlaklanırsanız, muhakkak Allah sizi ne yapar? Sever. Zaten bizim bütün gayemiz, Allah Azze ve Celle'nin bizi sevmesi bizden razı olması değil midir? Buyurur ki Allah Resulü Selam <gülüyor> Muhakkak ki Allah'ın en çok sevdiği kulları ahlakı en güzel olanlardır. Eğer ahlakınız güzelse en üst mertebede ise o zaman Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği kimse sizsiniz demektir. Yine güzel ahlak Nasıl ki Allah Azze ve Celle'nin bizi sevmesine bir sebep ise yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi sevme sebeplerinden bir tanesi. <gülüyor> Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden en çok sevdiklerim ve kıyamet günü benim en yakınımda duracak olanlarınız, oturacak olanlarınız muhakkak ahlakı, ahlakınız içinde ahlakı en güzel olanlarınızdır buyuruyor Allah Resulü Peki hangi bir Müslüman, hangi bir mümin yarın kıyamet günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olmak istemez. Onun civarında şu anda sizlerin yan yana oturduğu gibi onun yanında olmak istemez. Yine güzel ahlak hiç şüphesiz kıyamet gününde mizanda en ağır gelen şeylerden bir tanesi. Buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْم۪يزَانِ اَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ Muhakkak ki mizana konan şeyler içerisinde güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Mizana konulduğu zaman yani hassas teraziye Allah Azze ve Celle'nin önünde kıyamet günü işte diyor o anda o hassas terazide o kefene konulan ve en ağır gelen güzel ahlaktan başka bir şey yoktur. Yine güzel ahlak, ecri ve sevabı kat kat artırdığını buyuruyor Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, kişi güzel ahlakı sebebiyle, güzel ahlakıyla gece namaz kılanların ve gündüz oruç tutanların derecelerine ulaşır. Yani bir kimse düşünün ki, geceleri sürekli kalkıp namazla meşgul oluyor ve gündüzleri, Oruçla geçiriyor. Sürekli Allah'a ibadetle geçiriyor. Ve işte insan kişi güzel ahlakıyla ancak bu kimsenin derecesine, derecelerine ulaşabilir buyuruyor Allah Resulü sellem. Yine buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Doğru bir Müslüman cömert mizacı ve güzel ahlakı sayesinde çok oruç tutanların ve Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle çok namaz kılanların derecesine ulaşır. Yine güzel ahlak kulların en hayırlı amellerinden bir tanesi. <gülüyor> Buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam ey Ebu Zer sırta çok hafif gelip mizanda başka şeylerden daha ağır gelecek olan iki özelliği sana haber vereyim mi? Evet ya Resulallah. Buyurduk ki aleyhissalatü vesselam sana güzel ahlaklı olmanı ve suskunluğu muhafaza etmeni tavsiye ederim. Nefsim elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki insanlar bu ikisi gibisiyle amel edemezler. Gerçekten kişinin güzel ahlaklı olabilmesi ve diline sahip olabilmesi artık neredeyse ne olmuştur? Günümüze baktığımız zaman neredeyse imkansız hale gelmiştir. Yani dili olan konuşmuş ve insanlar artık o sayede güzel ahlakı dolayısıyla Kur'an ahlakını tamamen yitirmişlerdir. Yine güzel ahlak ömrü uzatır. Yine güzel ahlak muhakkak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi evleri şenlendirir yani bereketlendirir. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam حُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ ve فِي fil a'mar. Muhakkak ki güzel ahlak ve iyi komşuluk. Evleri şenlendirir ve ömürleri artırır, bereketlendirir buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam. Yine güzel ahlakın nedir? Bazı şartları vardır. O yüzden kulun sayesinde Allah'ın rızasını onun ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini kazandığı ibadetlerin en üstünün güzel ahlak olduğunu ne yaptık öğrendik. Bundan dolayı lüzumsuz ve basit alışkanlıklardan ayrılmak için bu ibadetin ne yapmak gerekir? Şartlarını öğrenmek gerekir. Şimdi Hüzeyfe İbnül Yemen radıyallahu anh'u diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize iki olayı haber verdi. Bunlardan birisini gördüm. Diğerini de bekliyorum diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize emanetin insanların kalplerine iyice yerleştiğini sonra <gülüyor> onların Kur'an'ı öğrendiklerini ve sonra sünneti öğrendiklerini anlattı. Onun kaldırılışını yani emanetin kaldırılışını da bize şöyle bildirdi diyor. Kişi uykuya yatar. Kalbinden emanet alınır. Ondan benek izi benek gibi bir iz kalır. Sonra yine uyur durur. Kalbinde kalan emanetten bir parça daha alınır. Ondan bir kabarcık izi kalır. Bu ayağın üzerine düşen bir kor parçası yuvarlasalar, korun değdiği yerleri kabartması gibidir emanet. Fakat içinde bir şey yoktur. Emanet kalplerden söküldükten sonra insanlar sabahleyin, Alışverişe gidecekler, alışveriş edecekler fakat hiçbir kimse emaneti eda etmeye yanaşmayacaktır. Falan oğulları içinde emin birisi var denildiğinde o kişi hakkında o ne akıllıdır, o ne naziktir, ne cesur bir adamdır denilerek övülür. Halbuki adamın kalbinde hardel tanesi kadar dahi iman yoktur. Ve Hüzeyfe radıyallahu anh'u, ...devamla diyor ki... ...ben öyle bir zaman yaşadım ki... ...hanginizle alışveriş yapacağımızı... ...yapacağımı aldırmazdım diyor. Giderdim ve onun... ...Müslüman olması bizim için yeterliydi. Müslüman ise... ...Müslüman oluşu onun hile yapmasına... ...engel olurdu diyor. Eğer Hristiyan ise... ...onun da amiri hile yapmasına... <gülüyor> ...engel olurdu. Fakat bugün... ...falan ve filandan başka hiç kimseyle alışveriş edemez oldum diyor. O yüzden insanlar tarafından güzel ahlaklı diye tarif edilen kalbinde hardal tanesi kadar iman olmayan o kimse insanların karşısında yapmacık davranmış, Allah rızası için hareket etmemiş ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın da izinden gitmemiştir. İşte kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sevgisini kazanmak için uyacağımız bazı güzel şartlar. Bunlardan birincisi yaptığını sırf Allah rızası için yapmak. Biliyorsunuz bu yani yaptığını sırf Allah rızası için yapmak bütün ibadetlerde geçerli olan bir şart. Böyle davranmayan, kendilerini güzel bir şey yaptığını zannedenlerden ve aslında amelleri boşa gidenlerden olur. Eğer yaptığınızı ne olursa olsun, ibadet adına, din adına, Allah adına yaptığınızı sırf Allah rızası için yapamıyorsanız, Allah'ın sizi cennetine koyup orada onun yüzünü ve çiğini seyretmek için yapamıyorsanız, diğer bütün ibadetlerde olduğu gibi güzel ahlakta da bu nedir? Kesinlikle geçerli olmayacaktır. Yine, Anlayışlı ve bilgili olmak gerekir. Yerine getirmek için Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne istediğini bilmek gerekir. Yani bir şeyleri bileceksiniz ki o konuda nasıl davranmanız gerektiğini ne yapacaksınız? Öğreneceksiniz ve ona göre hareket edeceksiniz. Yani ilimsiz, bilgisiz, cahilane bir şekilde ne yapılamaz? ibadet edilenemez, Allah'a kullukta bulunulamaz buyuruyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hıyarukum islamen ahasinukum ahlakan iza faqihu sizin Müslümanlığı en iyi olanlarınız anlayışlı ve bilgili olurlarsa ahlakı en güzel olanlarınızdır buyuruyor aleyhissalatü vesselam şimdi hep güzel ahlak diyoruz Kur'an'ın ahlakı diyoruz peki güzel ahlakın Alametleri nedir, işaretleri nedir? Şimdi iyi ameller güzel ahlaktan dolayı ortaya çıkar. Her kul kendi özelliklerini ve ahlakını kontrol etmesi gerekir. Kararlı ve azimli olan bunun sıkıntısına da katlanması gerekir. Çünkü nasıl ki bir çocuğun istesi, isteksizlik duyarak sütten kesilmesi nasıl tatlıysa bu da öyledir. O çocuk tekrar memeye döndürülürse artık ne yapmaz? Hoşlanmaz hale gelir. Ömrün kısa olduğunu bilen kimse de ebediyen rahat etmek için yolculuğun sıkıntısına ne yapması gerekir? Katlanması gerekir. Fakat kişi bazen kötü ahlakı ve onun kötü sonuçlarını terk, etmesi, terk etmek için nefsiyle mücadele eder, bunun için uğraşır. Sonra kendisinin maksada eriştiğini zannederek Öyle olmadığı halde ne yapar? Mücadeleye son verir. Muhakkak hayat nedir? Mücadeleden ibaret. Durumu, durumunu anlayamayan kimse kendini Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnete belirtilen müminlerin bütün nitelikleriyle karşılaştırması gerekir. Yani acaba şu anda bulunduğum durum hal ve davranış Kur'an-ı Kerim'e ve sahih sünnete uygun mu? Acaba yaptığım davranış Allah'ın emrettiği bir davranış mı? Veya söylediğim bir söz acaba Allah'ın rızasına Allah'ın rızasını kazanabileceğim bir söz mü? Bu davranışımla bu söylediğim sözle acaba Allah'ı razı eder miyim? Yoksa Allah'ın gadabını, öfkesini mi kazanırım? Ne yapması gerekir? İnsanın daima bu tür e, muhasebede bulunması gerekir. Şimdi insan Güzel ahlak ile ahlaklanmaya çalışırken, o minhal üzeri devam ederken muhakkak başına ne yapacaktır? Bazı musibetler, belalar gelecektir. O yüzden birincisi insanın ne yapması gerekir? Eziyete katlanması gerekir. Yani her insan güzel ahlaktan anlamayabilir. Ama biz davranışımızda her zaman ne olmamız gerekir? Örnek olmamız gerekir. Yine Enes radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ile birlikte yürüyordum. Onun üzerinde necran dokuması kalın kenarlı bir kaftan bulunuyordu diyor. O sırada Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın boynuyla bir bedevi diyor Allah Resulü vesselamın arkasından geldi ve o kaftanını hızlı bir şekilde çekti diyor. Ve ben o arada Allah Resulü boynuyla omzu arasının zedelendiğini gördüm diyor. Yaralandığını gördüm. Orada iz bıraktığını gördüm. Ve Bedevi bunu yaptıktan sonra dedi ki ey Muhammed sendeki Allah'ın malından bana verilmesini emret. Bunun üzerine Allah Resulü Selam dönüp Bedevi'ye baktı. Sadece tebessüm etti güldü ve sonra ona bir şeyler verilmesini emret. İşte bakınız ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdaki yüce ahlaka bir bedevi geliyor. Onu sert bir şekilde elbisesinden çekiyor ve elbisesi ne yapıyor? Ensesinde boynunda iz yapıyor. iz bırakıyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tavrına bakın ki sadece tebessüm ediyor. Ve ne istiyorsa verin diyor. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yüce ahlakını ve beraberindekilere, yanındakilere gösterdiği iyi arkadaşlık, yumuşak başlılık, can ve mal konusunda eziyete veril eziyet konusunda e eziyete sabrını İslam'a ısındırmak için istediği kimselerin kabalığını bağışlamasını bir düşünün. Yani yeter ki o insanlar İslam'a girsinler veya İslam'ın güzel ahlakıyla ahlaklansınlar diye gerçekten Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu bedevinin yaptığı kabalık gibi, edepsizlik gibi daha nicelerine sabretti. Biliyorsunuz bir tane bedevi geliyor mescidin ortasına bevle diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam ona ne diyor? Bırak, sadece getirin bir kova sütü. Ve bedeviyi yanına çekiyor. Bu mescitler bunun için inşa edilmemiştir. Buralar Allah'ın zikri için inşa edilmiştir diyerek yanındakilere ve dolayısıyla o bedeviye ne yapıyor? Ahlaki bir ders veriyor. <gülüyor> O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şerefli, yüce ve faziletli bir örnek idi. Günümüze kadar ve kıyamete kadar. O yüzden nefsini tertemiz müsamaha ve yumuşaklık mizacı ile ne yapmıştır? Şereflenmiş, şereflendirmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O yüzden bizler de her zaman bu Allah'ım bize onu tasdik etmeyi ve ona uymayı nasip ettiğin için sana hamd olsun. Ve yine ey Allah'ım sünnetine uymada, izinden gitmede, onun edep ve ahlakını almada bize yardım ettiği her zaman duamızda eklememiz gerekir. Şimdi yine bir Müslümanın Müslümanlara iyilik etmeyi sevmesi gerekir. Buyurur ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, biriniz kendisi için istediği iyiliği, hayrı, Kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz. Yani kendisi için, kendimiz için nasıl ki iyiliği hayrı istiyor isek muhakkak mümin, Müslüman kardeşi, kardeşimiz için de ne yapmamız gerekir? İstememiz gerekir. Ve Allah Resulü Aleyhisselam bunun zıttığını söylememiş. Yani ki bundan anlaşılan odur ki, nasıl ki kendisine karşı herhangi bir kötülük veya başına bir kötülük gelmesini istemiyorsa yine Müslüman kardeşinin de ne yapması gerekir? Ee, onun başına bir kötülüğü gelmesini istememesi gerekmektedir. Şimdi muhakkak bazı şeyler vardır ki nedir? Mizacımızda veya tabiatımızda veya zorunlu hallerden olan şeylerdendir. Mesela yeme içme nedir? İnsanın tabiatında olan veya zorunlu olduğu şeylerden bir tanesi. Peki ibadet çizgisi, çizgisi içerisinde bunu nasıl ele alırız? Ne diyor Allah Azze ve Celle? <gülüyor> Yeyin, için ama ne yapmayın? İsraf etmeyin. Yeme içme nedir? Haram değildir. Ama nedir? Allah Azze ve Celle burada israfı önlemiştir. Şimdi harcama yapmak. istenilen bir huy, istenilen bir mizac. Ama bu Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Burada savurganlığı, aynı zamanda bunun tersi olan cimriliği de ne yapıyor? Yasaklıyor. Diyor ki, harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur buyuruyor Furkan suresi 67. ayet kelimesinde. kerimesinde. Yine cömertlik cimrilikle savurganlık arasında olmalı diyor ki Allah Azze ve Celle sakın diyor eli sıkı olma. Büs bütün eli açık da olma. Yani ayetin tam metni ne elini böyle tut, boynuna sıkı şekilde bağla ne de böyle açabildiğin kadar aç. Yani ne aşırı cimri ol ne de ne yap? Savurgan davran. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun diyor. O yüzden dinimiz her zaman nedir? Orta yollu olmayı emretmiştir. Ne eli sıkı olacaksın, cimri olacaksın, ne de infak etsen bile infakında saçıp savuracaksın. Orta yollu olacaksın. Yine nefsin her zaman güzel ahlaka teşvik edilmesi gerekir. Zira nefis nedir? Ona kabiliyetlidir. Aldığınızı verecek bir tabiata sahiptir. Eğer Nefis güzel bir şekilde eğitilirse, işlenirse istenilen davranışlar nefse kazandırılabilir. O yüzden bir şair diyor ki nefis teşvik edersen ister, eğer engellersen aza, aza kanaat eder. Ki iyi özellikleri olanlara ve güzel ahlaklı olanlara insanların ne olması gerekir? Benzemeye çalışması gerekir. Eğer bir kimse Cömertlik huyunu bu huyu kazanmak istiyorsa cömertler gibi ne e, vermeye çalışması gerekir. Böylece bu sonunda onun tabiatı haline gelir. <gülüyor> Şimdi buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselam İnnemel ilmu bit teallumi. Muhakkak ki ilim ancak öğrenmekle elde edilir. Hoşgörü de hoşgörülü davranmakla elde edilir. Bu şekilde olur. Kim hayır isterse ona hayır verilir. Kim kötülükten sakınırsa Allah ondan onu korur. Şimdi muhakkak ki kişinin iyiler, muttakiler ve yaşantısı düzgün olan insanlarla ne yapması gerekir? Oturup kalkması gerekir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam güzel arkadaşla kötü arkadaşın misalini size vereyim mi buyuruyor. Güzel arkadaşın misali mis kokusu satan bir kimseye hamilül mis dediğimiz kimseye benzerdir. Sen onun dükkanına gitsen ya kok, üzerine güzel koku siner ya ondan sana ikram eder ya da ne yaparsın ondan satın alırsın. Yani her halükarda senden güzel şeyler ondan güzel şeyler sudur eder. Kötü arkadaşın misali ise demir kölüktüsüne benzer buyuruyor aleyhissalatü vesselam. <gülüyor> De kim onun dükkanına gitsen ya Üzerine koku, e, kötü kokular siner, ya elbiseni yakar e, ya da ne yapar ondan çok pis kokular gelir buyuruyor Salatu vesselam. O yüzden kişinin mizacını, ahlakını düzeltebilmesi için ne yapması gerekir? Güzel, ahlaklı, edepli, muttaki ve iyi insanlarla beraber olması gerekmektedir. Buyuruyor ki Allah Resulü vesselam, Rajulu, على دين خليله. فلينظر أحدكم Muhakkak ki kişi dostunun dinimize eder. O yüzden bir kimse kimi dost edildiğine ne yapması gerekir? Dikkat etmesi, bakması gerekir. Hani halk arasında derler ya arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyle. O yüzden kişinin bir kimsenin güzel ahlaklı olabilmesi için Çevresine ve oturup kalktığı insanlara çok dikkat etmesi gerekmektedir. Selefi salihe baktığımız zaman ki biz, biz birçok zamanlar selefimizden yani özellikle ilk 3 asırda yaşayan Allah Resulü Selam'dan sonraki sahabeden, tabinden, tebeut tabinden birçok misaller veriyoruz. Ki o insanlar selefi salihimiz kusurlarından dolayı kendilerine uyarıda bulunan kimseleri severler. Ama ne yazık ki günümüzde en çok sevilmeyen kimseler genellikle bize kusurlarımızı söyleyen kimseler olmuşlar. Kişi eğer sağlam dostlar edinirse o onun üzerinde bir müfettiş gibidir. Sürekli kendisini teftiş eden, sürekli kendisini kontrol eden bir kimse gibidir. Neden? Çünkü kendisinde bir yamukluk olduğu zaman, kendisinde bir kötülük olduğu zaman nedir? Hemen nasihat eder onun e, doğru yolda ilerlemesine ne yapar? Dikkat eder ve birbirlerine nasihatlaşmak e, gerçekleşerek birbirlerine nasihatta bulunurlar ve böylece her ikisi de istikamet üzere olmaya devam ederler. O yüzden her kim güzel ahlak üzere olmak istiyorsa nedir? Kardeşine, dostuna kimi sahip edindiğine kimi artı, arkadaş edindiğine çok dikkat etmesi gerekir ki İstikamet ehli olabilsin. Güzel ahlak üzere olabilsin. Allah Azze ve Celle bizi Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri yalnız rızası için seven ve yalnız rızası için bir araya gelen ve yine yalnız rızası için ayrılan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle biliyorsunuz Asır suresinde bütün insanların hüsranda olduğunu ancak birbirlerine hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenlerin kurtuluşta olduğunu ne yapıyor? Bildiriyor. O yüzden toplum içerisinde insanların güzel ahlakla muamelesinde nasıl ki bize iş düşüyorsa kardeşlerimize de büyük iş düşmekte. Yani bizler oturduğumuz zaman kalktığımız zaman her halükarda aldığımız her nefesten, Muhakkak hesaba çekileceği şurunda içerisinde olmalı ve bir kötülük yaptığımız <gülüyor> zaman da onu e, nedir? Bir iyilikle muhakkak savuşturmamız gerekir. Ve son olarak bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla dua ediyor ve bizi güzel ahlak ile Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandırmasını Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyoruz. Amin. Allah Azze ve Celle bizi hakka hak bilip hakka tabi olan, Batılı da batıl binip batıldan kaçınan kullarından ölesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruk ve atubilek ve ahiru da'amana en ilhamdu lillahi rabbil alemin. Allah'a emanet Evet. Teşekkür ederim.